Nisa ve Zilzal Sureleri Necm 529 Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten oluşturan, ondan eşini oluşturan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizin koruması altına girin. Ve kendisiyle birbirinizle dikleştiğiniz Allah'ın ve akrabalığın koruması altına girin. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve yetimlerinize mallarını verin. Temizi pis'e değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Bunu yapmak kesinlikle büyük bir suçtur. Ve eğer ki yetimleriniz konusunda hakkaniyetsizlikten korktuysanız, o takdirde yetimlerin kadınlarından, yetimlere bakmak zorunda kalmış kadınlardan, sizin için hoş olanlarından ikişer ikişer Üçer üçer, dörder dörder nikahlayın. Şayet o takdirde de adaleti gözetemeyeceğinizden korktuysanız, bir tanesini ya da yasalar çerçevesinde himayenizde bulunan kadını nikahlayın. Bu, haksızlığa sapmamanız için en uygunudur. Ve yetimlerin kadınlarına mehirlerini seve seve veriniz. Artık kendileri alacaklarından bir kısmını size hoş ederlerse, ikramda bulunurlarsa da onu afiyetle çekinmeden yiyiniz. Ve Allah'ın ayakta kalmanız için size vermiş olduğu mallarınızı bu ak ermezlere, henüz reşit olmamış yetimlere vermeyiniz. Ve onları o mallarda rızıklandırın ve onları giyindirin. Ve onlara... Örpe uygun, herkesce iyi olduğu kabul edilen söz söyleyin. Ve bu yetimlerinizi nikaha ulaşıncaya kadar sıkı bir eğitim vererek olgunlaştırınız. Sonra da eğer kendilerinde rüşt, erginlik çağına ulaşmışlık hissederseniz, mallarını kendilerine hemen teslim ediniz. Onlar büyüyecekler diye onların mallarını saçıp savurup yemeyin de. Ve kim zengin ise... Artık o iffetli davransın. Kim de fakir ise artık o da örfe uygun, herkesce kabul gören bir şekilde yesin. Sonra da yetimlerin mallarını kendilerine teslim ettiğiniz zaman onlar üzerine şahit tutunuz. Hesap sorucu olarak da Allah yeter. Ana baba ve akrabaların ölüp de geride bıraktıkları şeylerde erkek yetimlere bir pay vardır. Ana baba ve akrabaların ölüp de geriye bıraktıklarından az olsa da çok olsa da farz kılınmış bir nasip olarak kız yetimlere de bir pay vardır. Miras bölüşülmesinde yakınlar, yetimler ve miskinler hazır bulunduğu zaman da onları ondan rızıklandırın ve onlara örf'e uygun, herkesce iyi olduğu kabul edilen söz söyleyin ve kendileri, arkalarında zayıf soy bıraktıkları takdirde endişe edecek olanlar ürpersinler ve de Allah'ın koruması altına girsinler ve belgelenmiş söz söylesinler. Kesinlikle yetimlerin mallarını haksız yere yiyen kimseler kesinlikle karınlarının içinde ateş yerler ve yakında ateşi alevli cehenneme yaslanacaklardır. Necim 530 Ve biz Anne, baba ve akrabaların bıraktıkları her şey için mirasçılar belirledik. Yeminlerinizin bağladığı kimseler, sözlü, senetli, yasal borçlu olduğunuz kimseler ve vasiyetle hak sahibi kılınmış kimseler, onların nasiplerini de hemen verin. Şüphesiz Allah, her şeye en iyi şahittir. Allah size evlatlarını hakkında, Allah'tan bir taksim olarak yükümlülük ulaştırır. Erkek için iki kadın payı kadardır. Eğer hepsi kadın olmak üzere 2’den fazla iseler, o zaman geride bırakılmış şeylerin üçte ikisidir. Ve eğer bir tek kadın ise o zaman ona yarısıdır. Eğer ölen ana ve babayla birlikte çocuklar da bırakmışsa, ana babanın her birine altıda bir, Şayet ölenin çocuğu yok da mirasçı olarak ana ve babası kalmışsa o zaman anası için üçte birdir. Eğer ölenin kardeşleri varsa anası için altıda birdir. Bu paylar ölenin yaptığı vasiyet ve borçlardan sonradır. Babalarınız ve çocuklarınız hangisinin size yarar bakımından daha yakın olduğunu siz bilemezsiniz. Şüphesiz Allah en iyi bilendir en iyi yasa koyandır. Senden kelale yani birinci derecede mirasçısı olmayan kişiler hakkında fetva istiyorlar. De ki Allah size fetva verecektir. Çocuğu olmayan kız kardeşi bulunan bir kişi ölürse bıraktığı şeyin yarısı kız kardeşinindir ve oğlan kardeş kız kardeşin çocuğu yoksa ona mirasçı olur. Eğer çocuksuz oğlan kardeşe mirasçı olan kız kardeşler iki kişi iseler, çocuksuz ölen oğlan kardeşin bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer çocuksuz ölen kişinin kardeşleri erkek ve kadın kardeşler iseler, o zaman erkek için iki kadının payı vardır. Allah, sapmayasınız diye açığa koyuyor, ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Eğer hanımlarınızın çocukları yoksa, bıraktıklarının yarısı sizindir. Şayet bir çocukları varsa, o zaman yapmış olduğu vasiyet ve boştan sonra mirasın dörtte biri sizindir. Eğer siz çocuk bırakmadan ölürseniz, geriye bıraktığınızın dörtte biri hanımlarınızındır. Şayet çocuklarınız varsa, o zaman bıraktığınızın yapmış olduğunuz vasiyet ve boştan sonra 8'de biri hanımlarınızındır. Eğer ölen bir erkek veya kadın birinci dereceden mirasçısı eşi, çocuğu ve ana babası olmadan miras bırakıyor ve kendisinin bir erkek veya kız kardeşi bulunuyorsa bunlardan her birine yapmış olduğu vasiyet ve boştan sonra zarara uğratılmadan altıda biridir. Eğer mevcut olan kardeşler bundan daha çok iseler, bu takdirde kardeşler üçte bir de ortaktırlar. Bunlar Allah tarafından ulaştırılmış bir yükümlülüktür. Ve Allah en iyi bilen ve çok yumuşak davranandır. Necm 531 Ey iman etmiş kişiler! Mallarınızı kendi rızanızda yaptığınız ticaret şekli hariç olmak üzere aranızda haksız yolla yemeyin, kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size çok merhametlidir. Ve kim düşmanlık ve şirk koşmak suretiyle yanlış kendi zararlarına iş olarak bu yasakları işlerse yakında biz onu ateşe sokarız. Ve onu ateşe atmak Allah'a çok kolaydır. Eğer siz yasaklandığınız şeylerin büyüklerinden sakınırsanız kötülüklerinizi sizden örteriz ve sizi saygın giriş yerine girdiririz. Ve Allah'ın bazınıza diğerlerinizden fazla verdiği şeyleri temenni etmeyin. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır, kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Ve Allah'ın fazlından isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi en iyi bilendir. İşte bunlar... Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'a ve elçisine itaat ederse, Allah onu içinde sürekli kalanlar olarak altlarından ırmaklar akan cennetlere girdirir. İşte bu da çok büyük kurtuluştur. Ve kim Allah'a ve onun elçisine karşı gelir ve onun sınırlarını aşarsa, Allah onu içinde sürekli kalmak üzere cehenneme girdirir. Ve alçaltıcı azap onun içindir. Necim 532 Kadınlarınızdan aşırılığa gidenlere, cinsel sapıklık edenlere, kendinizden onların aleyhine hemen dört şahit getirin. Şayet onlar şahitlik ederlerse artık o kadınları ölüm onlara geçmişte yaptıklarını ve yapması gerekirken yapmadıklarını bir bir hatırlattırıncaya ya da Allah onlara bir yol kılıncaya kadar Evlerde Tutun Sizlerden cinsel sapıklık Eden iki er kişi Hemen her ikisine de eziyet edin Eğer tövbe ederler de Düzeltirlerse Artık onlardan mesafeli durun Şüphesiz Allah Tövbeleri çokça kabul eden Çok tövbe fırsatı verendir Çok merhamet edendir Necim 533 Allah'ın üzerine aldığı tövbe ancak cehalet nedeniyle kötülük yapanların, sonra hemencecik tövbe edenlerinkidir. İşte bunlar Allah'ın tövbelerini kabul ettikleridir. Allah en iyi bilendir, en iyi hüküm koyandır. Ve tövbe, kötülükleri yapıp edip de onlardan birine ölüm çatınca, ben şimdi gerçekten tövbe ettim diyenler ve de kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden birileri olarak ölenler için değildir. İşte bunlar bizim kendileri için acı bir azap hazırladıklarımızdır. Necm 534 Ey iman etmiş kişiler! Kadınlara zorla mirasçı olmanız, mallarından istifade etmek amacıyla onların sizden ayrılmasını engellemeniz size helal olmaz.'' Ve onlara verdiğiniz bir kısmını götürmeniz için açık bir fahişe yani çirkin bir hayasızlık zina getirmedikleri sürece onları sıkıştırmayınız. Ve onlarla örte uygun, herkesce iyi olduğu kabul edilen yollarla ilişkide bulununuz. Ve eğer kendilerinden hoşlanmadınızsa, siz bir şeyden hoşlanmasanız da Allah sizin hoşlanmadığınız şeyde, birçok hayır oluşturacak olabilir. Ve eğer bir eşin yerine bir eş değiştirmek istediyseniz, onlardan birine yüklerle vermiş de bulunsanız, artık ondan bir şey geri almayınız. Onu bir iftira ve açık bir günah olarak alır mısınız? Ve birbirinizle kaynaşıp baş başa kalmışken ve onlar sizden kuvvetli bir söz almışken verdiğinizi nasıl alırsınız? Ve kadınlardan Babalarınızın nikahladıklarını nikahlamayın. Ancak geçen geçmiştir. Şüphesiz bu çirkin bir hayasızlıktır ve öfke duyulan bir iğrençliktir. Ne kötü bir yoldu. Size anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, teyzeleriniz, halalarınız, erkek kardeşinizin kızları, kız kardeşinizin kızları, sizi emzirmiş olan anneleriniz Sütten kız kardeşleriniz, kadınlarınızın anneleri, birleşme yaptığınız kadınlarınızın eski kocalarından doğup evinizde bulunan üvey kızlarınız, birleşme yapmadıysanız size bir sakınca yoktur. Kendi sulbünüzden olan oğullarınızın hanımları ve iki kız kardeşin arasını birleştirmeniz, eski yapılıp geçenler hariç, yeminlerinizin sahip oldukları hariç, muhsan yani nikahlı kadınlar da haram kılındı. Allah çok affedici, çok merhametlidir. Bunlar Allah'ın üzerinize yazdığıdır. Bunların dışında iffetlerinizi koruyup puhuçta bulunmamak üzere mallarınızla muhsınlaşacak yani evlenecek kadın aramanız size helal kılındı. Öyleyse onlardan neyle yararlandıysanız, zorunlu bir görev olarak mehirlerini ödeyiniz. Zorunlu ödemenizden sonra rızalaştığınız şeyde size bir sorumluluk yoktur. Şüphesiz Allah en iyi bilen ve haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeler koyandır. Ve sizden her kim hür mümin kadınları nikah edecek bir zenginliğe gücü yetmiyorsa, ona da yasal çerçevede himayenize verilen mümin genç kızlarınızdan, hizmetçilerinizden nikahlamak var. Ve Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Sizin bazınız bazınızdandır. O halde kuhuşta bulunmayan, gizli dost edinmeyen sahiplenilmiş kadınlar olmak üzere, yakınlarının izniyle, bilgileriyle, yasal çerçevede himayenize verilen kadınları nikahlayın ve örte uygun, herkesce kabul gören bir şekilde mehirlerini verin. Sahiplenildiklerinde faişe işlerlerse, o zaman onlara hür kadınlara verilen azabın yarısı verilir. İşte bu, sizden günah işlemekten ürperen kimseleredir. Ve eğer sabrederseniz, sizin için daha hayırlıdır ve Allah kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır, engin merhamet sahibidir. Allah sizin için açığa koymak, sizi sizden öncekilerin uygulamalarına kılavuzlamak ve hatalardan dönüşünüzü kabul etmek istiyor ve Allah çok iyi bilendir en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Ve Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyan kimseler de sizin doğru yoldan büyük bir meyille eğilmenizi istiyorlar. Allah sizden hafifletmek istiyor ve şüphesiz insan çok zayıf oluşturulmuştur. Necm 535 Allah'ın bazı şeyleri bazısına fazla kılması ve erkeklerin mallarından nafaka sağlamaları nedeniyle erkekler kadınlar üzerine iyi koruyup iyi gözeticidirler. Hal böyle olunca salih kadınlar Allah'a itaat edicidirler. Allah'ın koyduğu kurala uyanlardır. Allah'ın koruduğu şey nedeniyle henüz gelmediği halde başlarına gelebilecek felaketler için koruyucudurlar. Dik kafallık yaparak kendisini taciz ve tecavüz riskine atmasından korktuğunuz kadınlara da öğüt verin ve yan gelip yattıkları yerlerde kendi ülkeniz sınırları içerisinde göç ettirin ve de baskı yapın. Bunun üzerine size saygılı davranırlarsa artık onlar aleyhine başka bir yol aramayın. Allah çok yücedir çok büyüktür. Ve eğer karı kocanın arasının açılmasından korktuysanız, o zaman bir hakem erkeğin yakınlarından, bir hakem de kadının yakınlarından kendilerine gönderin. Bu karı koca gerçekten barışmak isterlerse, Allah karı kocanın arasında geçim verir. Şüphesiz Allah çok iyi bilendir. Her şeyin iç yüzünü, gizli taraflarını da iyi bilendir. Ve eğer bir kadın kocasının halinden, diklenmesinden veyahut kendisinden uzaklaşmasından korkarsa artık aralarında bir barış yapmalarında onlara bir günah yoktur ve barış hayırlıdır ve nefisler kıskançlığa hazır kılınmıştır. Eğer iyileştirir güzelleştirirseniz ve Allah'ın koruması altına girerseniz artık şüphesiz Allah yapmış olduğunuz şeylere haberdardır. Ve kadınlarınız arasında adaletli davranmaya ne kadar uğraşsanız da asla güç yetiremezsiniz. Öyleyse birisine tamamen kapılıp da diğerini askıya alınmış gibi bırakmayın. Ve eğer düzeltirseniz ve Allah'ın koruması altına girerseniz artık şüphesiz Allah kullarının günahlarını çok örten Onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır, engin merhamet sahibidir. Eğer onlardan karı koca ayrılırlarsa, Allah hepsini geniş armağanlarından zenginleştirir. Ve Allah, ilmi ve rahmeti geniş ve sınırsız olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Necm 536 ve Allah'a kulluk edin. Ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ve de ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, akraba olan komşulara, uzaktan komşulara, yanında bulunan arkadaşa, yolda kalanlara, yasalar çerçevesinde himayenize verilmiş kimselere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen, cimrilik eden, insanlara cimriliği emreden ve Allah'ın kendilerine armağanlarından verdiklerini gizleyen kimseleri ve Allah'a ve ahiret gününe iman etmedikleri halde mallarını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimseleri sevmez. Ve biz kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlere alçaltıcı bir azabı hazırladık. Ve şeytan, Kimin için akran, yakın arkadaş olursa o ne kötü bir arkadaştır. Bir de bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın kendilerini rızıklandırdığı şeylerden Allah yolunda harcasalardı zarar mı görürlerdi? Ve Allah onları çok iyi bilendir. Şüphesiz Allah zerre kadar haksızlık etmez. Ve eğer iyilik ise onu kat kat arttırır ve kendi katından büyük bir ecir verir. Her ümmetten bir tanık getirdiğimiz ve seni de işte onların üzerine bir tanık olarak getirdiğimiz zaman bak nasıl! İnkar eden ve elçiye isyan eden kimseler o gün toprağa karışıp gitmeyi isterler. Allah'tan hiçbir sözü gizleyemezlerdi. Necm 537 Ey iman etmiş kimseler, sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, günüp iken de yolcu olanlar bu hükmün dışındadır, yıkandırılıncaya kadar salata, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarına yaklaşmayın, toplum içine çıkmayın. Eğer hasta iseniz veya yolculukta bulunursanız, eğer biriniz tuvaletten geldiyse veya kadınlarla temaslaştıysa su da bulamamışsanız o zaman hemen tertemiz bir toprağa yönelin. Sonra da yüzlerinizi ve ellerinizi el ile silin. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Necim 538 Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olan kimseleri görmüyor musun? Onlar sapıklığı satın alıyorlar ve sizin hak yoldan sapmanızı istiyorlar. Ve Allah sizin düşmanlarınızı daha iyi bilir. Ve yol gösterici, koruyucu, yakın olarak Allah yeter. Yardımcı olarak da Allah yeter. Yahudileşmişlerden bir kısmı kelimelerin yerlerini, öz anlamlarını değiştirirler. Dillerini eğerek, bükerek ve dine saldırarak peygambere karşı işittik ve karşı geldik, iyice sarıldık. Dinle dinlemez olası, rayına yani gülüşelim bizim çobanımız derler. Eğer onlar işittik, itaat ettik, dinle ve bizi gözet deselerdi, şüphesiz kendileri için daha hayırlı ve daha sağlam doğru olacaktı. Fakat bile bile gerçeği kabul etmemeleri sebebiyle Allah onları dışlayıp gözden çıkarmıştır. Artık pek az inanırlar. Necm 539 Ey kitap verilmiş kimseler! Biz bir takım yüzleri silip de enselerine çevirmeden yahut sept halkını dışlayıp gözden çıkardığımız gibi onları dışlamadan önce Yanınızda bulunanı doğrulamak üzere indirdiğimiz bu kitaba iman edin ve Allah'ın emri yerine gelecektir. Şüphesiz Allah, kendisine ortak kabul edilmesini asla bağışlamaz. Bunun altındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar. Kim Allah'a ortak tanırsa, şüphesiz pek büyük bir günah işlemiş olur. Necm 540. Kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun? Tam tersi Allah, dilediği kimseyi temize çıkarır. Onlara kıl kadar haksızlık edilmez. Bak Allah'ın aleyhine nasıl yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter. Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olan şu kimseleri görmüyor musun? Onlar puta ve tauta inanıyorlar. Ve Allah'a inanmayan kimseler için ''Bunlar müminlerden daha doğru bir yoldadır.'' diyorlar. İşte onlar Allah'ın dışladığı kimselerdir. Allah kimi dışlayıp gözden çıkarırsa artık ona asla bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onlar için dünya yönetiminden bir pay mı vardır? Eğer öyle olsaydı insanlara bir hurma çekirdeğinin oyuğunu bile vermezlerdi. Yoksa onlar insanları, Allah'ın onlara armağan olarak verdiği şey için kıskanıyorlar mı? Bakın, şüphesiz biz İbrahim soyuna da kitap ve haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeleri vermiştik. Hem de onlara büyük bir hükümranlık verdik. İşte Yahudilerden bir kısmı ona iman etti. Bir kısmı da ondan yüz çevirdi. Ve çılgın, alevli ateş olarak cehennem yeter. Necm 541 Şüphesiz ki ayetlerimize inanmamış şu kişileri biz yakında ateşe atacağız. Derileri piştikçe azabı tatsınlar diye derilerini başka derilerle değiştireceğiz. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, en iyi yasa koyandır. Ve iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapanları içinde sonsuz olarak kalmak üzere Altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız Onlara orada tertemiz, kin gütmeyen, kıskançlık duymayan eşler vardır Ve onları koyu bir gölgeliğe girdireceğiz Necm 542 Şüphesiz Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Şüphesiz Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah en iyi işiten, en iyi görendir. Ey iman etmiş kimseler! Allah'a itaat edin. Elçiye ve sizden olan emir sahiplerine, ana yöneticiye itaat edin. Sonra eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe inanan kimseler iseniz, onu Allah ve elçiye havale edin. Bu daha iyidir ve en uygun çözümü bulmak bakımından daha güzeldir. Necm 543 Kesin olarak inanmamakla emrolundukları tağutu aralarında hakem yapmak isteyerek kendilerinin sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını ileri süren şu kişileri görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Şeytan da onları uzak, geri dönülmez bir sapıklıkla sapıttırmak istiyor. Ve onlara Allah'ın indirdiğine ve elçiye gelin denince, o münafıkların senden uzaklaştıkça uzaklaştıklarını görürsün. Elleriyle yaptıkları yüzünden kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman bak nasıl oldu. Sonra, biz sadece iyilik etmek ve uzlaştırmak istedik diye Allah'a yemin ederek sana geldiler. İşte onlar, Allah'ın kalplerindekini bildiği kimselerdir. Artık sen onlardan mesafelen ve onlara öğüt ver. Ve onlara kendileri hakkında derinden etkileyecek güzel söz söyle. Necim 544 Ve biz her elçiyi sadece Allah'ın izniyle, bilgisiyle itaat olunsun diye gönderdik. Ve eğer onlar şirk koşmak suretiyle kendilerine haksızlık ettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan bağışlanmalarını isteselerdi, sen de onlar için bağışlanma isteseydin, kesinlikle Allah'ı tövbeleri çokça kabul eden, çok tövbe fırsatı veren, çok merhamet eden olarak bulurlardı. Artık hayır, Rabbine and olsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde hiçbir sıkıntı duymadıkça ve tam bir güvenlikle güvenlik sağlamadıkça iman etmiş olamazlar. Eğer biz onlara kendinizi öldürün veya yurtlarınızdan çıkın diye yazmış olsaydık, içlerinden pek azı hariç bunu yapmazlardı. Ve eğer onlar öğütlendikleri şeyleri yapsalardı, elbette kendileri için daha hayırlı ve sebat etmede daha kuvvetli olurdu. Ve o zaman kesinlikle kendilerine nezdimizden çok büyük bir ödül verirdik. Ve onları kesinlikle doğru yola kılavuzlardık. Kim de Allah'a ve elçiye itaat ederse, artık onlar Allah'ın Peygamberlerden, dost doğru kimselerden, şehitlerden ve salihlerden kendilerine nimet verdiği kişilerle beraberdir. Ve bunlar arkadaş olarak ne güzeldir. Bu Allah'tan bir armağandır. En iyi bilen olarak Allah yeter. Necm 545. Ey iman etmiş kişiler, önleminizi alın. Sonra da onlara karşı ya küçük birlikler halinde sefere çıkın veya topluca sefere çıkın. Şüphesiz sizden bir kısmı da kesinlikle ağır davranır. Sonra size bir musibet isabet edince, kesinlikle Allah bana lütfetti de onlarla beraber tanık olarak bulunmadım der. Ve eğer size Allah'tan bir armağan isabet ederse, kesinlikle, Sanki sizinle kendisi arasında hiç sevgi yokmuş gibi, şüphesiz ah ne olurdu onlarla beraber olaydım da çok büyük başarıya erseydim diyecektir. O halde basit dünya hayatını ahiret karşılığında satacak kimseler Allah yolunda savaşsınlar. Her kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse artık biz, ona çok büyük bir ödül vereceğiz. Size ne oluyor da Allah yolunda ve ey Rabbimiz, bizleri bu halkı kendi benliklerine haksızlık eden kimseler olan memleketten çıkar, nezdinden bize bir koruyucu, yol gösterici yakın, nezdinden iyi bir yardımcı kıl diyen zayıf düşürülmüş erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. İman etmiş kimseler Allah yolunda savaşırlar. Kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş kişiler de tağut yolunda savaşırlar. O halde siz şeytanın yakınları, yardımcılarıyla savaşın. Şüphesiz şeytanın tuzağı çok sayıptır. Necm 546 Kendilerine elinizi çekin, salatı ikame edin. Yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturun, Ayakta tutun, zekatı vergiyi verin denilendiri görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Sonra savaş üzerlerine yazıldığında onlardan bir grup Allah'a duydukları saygıyla, sevgiyle, bilgiyle, ürperti gibi yahut daha şiddetli olarak insanlara saygıyla, sevgiyle, bilgiyle, ürperti duyarlar. Ve Rabbimiz ne diye savaşı üzerimize yazdın? ''Bizi yakın bir zamana ertelemeli değil miydin?'' dediler. ''De ki, dünyanın kazanımı çok azdır. Ahiret ise Allah'ın koruması altına girmiş kişiler için daha hayırlıdır. Ve siz bir hurma çekirdeğindeki ipince bir iplik kadar bile haksızlığa uğratılmayacaksınız. Her nerede olursanız olun, ölüm size yetişir. Kireçle, betonla son derece sağlam yapılmış kaleler içinde bulunsanız bile.'' Ya onlara bir iyilik isabet ederse bu Allah'tandır derler. Bir kötülüğe uğrarlarsa bu sendendir derler. De ki hepsi Allah'tandır. Bunlara rağmen bu topluma ne oluyor ki neredeyse hepten söz anlamayacaklar?